Casiye Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim. Bu kitabın indirilişi, güçlü, doğru hüküm veren Allah'tandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde inananlar için dersler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yaydığı her tür canlıda kesin bir şekilde inanan bir toplum için dersler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta yani yağmurda, Ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde ve rüzgarları çevirmesinde yani onları türlü türlü estirmesinde akır eden toplum için dersler vardır. İşte şunlar Allah'ın sana bir amaç ile tilavet etmekte yani okuyup aktarmakta olduğumuz ayetleridir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar ki? Yalancı ve günahkar herkesin vay haline. O, Kendisine tilavet edilen Allah'ın ayetlerini duyar da sonra kibirlenerek sanki onları hiç duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu elem verici bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Arkalarından da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de Allah'ın peşi sıra edindikleri dostlar da onlara hiçbir yarar sağlamaz. Onlar için büyük azap vardır. İşte bu Kur'an bir rehberdir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Allah emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ayrıca şükredesiniz diye denizi sizin hizmetinize vermiştir. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak size boyun eğdirmiştir. Şüphesiz ki bunda Düşünen bir toplum için dersler vardır. İman edenlere şöyle söyle. Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Sonunda Allah her topluma kazandıklarının karşılığını verecektir. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra sadece Rabbinize döndürüleceksiniz. Yemin olsun ki biz İsrailoğullarına kitap, doğru hüküm verme yeteneği, ve peygamberlik vermiştik. Onlara temiz şeylerden rızık vermiş ve onları alemlere yani inançsızlara üstün kılmıştık. İşlerle ilgili onlara apaçık deliller de vermiştik. Ancak onlar kendilerine bilgi verildikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin anlaşmazlığa düştüğü şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Sonra da seni iş yani din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Şüphesiz ki onlar Allah'tan gelecek olanda senden hiçbir şey gideremezler. Şüphesiz ki zalimler birbirlerinin dostlarıdır, Allah da muttakilerin dostudur. Bu Kur'an bütün insanlar için öngörüler, ayrıca kesin bir şekilde inanan toplum için bir rehberdir ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve hayatlarında kendilerini iman edip iyi işler yapanlarla bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Böylece herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Arzusunu ilah edineni ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, işitme duyusunu ve kalbini mühürlediği, ve gözünün üstüne de perde çektiği kişiyi gördün mü? Şimdi onu Allah'a rağmen kim doğru yola ulaştırabilir ki? Gerçeği hatırlamayacak mısınız? İnkarcılar dediler ki, hayat sadece şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bizi sadece zaman yok eder. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça tilavet edildiğinde doğruysanız atalarımızı getirin de görelim demelerinden başka delilleri yoktur. De ki Allah sizi diriltecektir yani yaşatacaktır sonra sizi öldürecektir sonra sizi kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. O son saatin gerçekleşeceği gün var ya, batıla sapanlar işte o gün kaybedeceklerdir. O gün her ümmeti diz sökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılacaktır. Onlara şöyle denecektir. Bugün size dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilmektedir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Şüphesiz ki biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları merhametine koyacaktır. Asıl apaçık kurtuluş işte budur. Kafir olanlara ise onlara ayetlerim size tilavet edilmemiş miydi? Siz de kibirlenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi? denecektir. Onlara Allah'ın vaadi gerçektir. O son saatte de hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman o son saatin ne olduğunu bilmiyoruz. O konuda sadece zanda bulunuyoruz. ''Asla ikna edilmiş değiliz.'' demiştiniz. Onların yaptığı kötülükler o gün açığa çıkmış, alay etmiş oldukları şey kendilerini kuşatmış olacaktır. Onlara şöyle denecektir. Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Sizin için asla yardımcılar da yoktur. Bunun sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetleriyle alay ettiniz.'' Dünya hayatı da sizi aldattı. Bugün ondan yani ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların Allah'ı hoşnut etmeleri de artık istenmeyecektir. Hamd yalnızca göklerin Rabbi, yerin Rabbi yani bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Göklerde ve yerde büyüklük yalnızca O'na aittir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir.